Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Kesin. Gidiş ve Dönüş Yazan Işıl Özkan Yöneten Sönmez Atasoy Yapımcı İsmet Keten Efektör Hamit Çelik Teknik Yapım Ali Can Deniz Oynayan Sanatçılar Ayşe İpek Çeken Osman Hakan Vanlı Cafer Cüneyt Gündoğdu Muammer Ali İpin, Erkan Cahit Öztüfekçi, Doktor Ensar Kılıç, Hasan Nihat Hakan Güney, Erol Orhun Şemin, Kaptan Pilot Erhan Gökgücü, Mehmet Mustafa Uğurlu, Hoca Orhan Aral, Madam Ayşe Akınsal, Müdire İnci Melis Pars, Anon Spikeri Berin Arısoy. Olan pk 315 sefer sayılı uçak yolcularının güvenlik kontrolü için B kapısından girmeleri rica alınır. Demek 3-4 saat sonra Cenevrede olacağım. Yani rüyalarımın ülkesinde. O kadar emin misin? Elbette. Düşün bir kere Mehmet. İnsanın insana saygılı olması ne kadar güzel bir şey. Adamlar bunu hayat darzı haline getirmişler. Tanımış, görmüş, oralarda yaşamış gibi konuşuyorsun her şey. İnsan her yerde insandır. ...bu kadar hayal kurma... ...sonra onların yıkılmasının acısını çekmek daha zor olabilir. Hadi vedalaşalım Mehmet... ...yazarım sana. Eğer oralarda umduklarını bulabilirsen... ...yazmayabilirsin. Aa, biz her zaman seninle iyi bir arkadaştık... ...ve öyle kalacağız. O kadar. Sana başka hiçbir vaatte bulunmuyorum ne yazık. Üç senenin neler götürüp neler getireceğini bilmiyorum ama... ...doğrusu bir düş kırıklığı ile dönmeni de istemiyor değil. ...sen arkadaşlığımızı şimdiden bozma niyetindesin Mehmet. Bir kere orada doktorayı başarıyla tamamlayıp dönmem lazım. Başarılı olman ayrı bir konu, onu çok istiyorum. Ama ayağının yere basmasını da istiyorum. Çünkü bulutların arasında yapacağın uçuş üç saattir, bunu unutma. Ondan sonra toprağa basacaksın ve senin... ...benim gibi, daha başkaları gibi insanlardan oluşan bir kalabalığın arasına karışacaksın. ...unutma insanlar aynı insanlardır. <gülüyor> Öteden beri felsefe yapmayı seversin Mehmet sen. Kafan çalışır... ...bunu bilirim... ...ama dünyaya ve bizim dışımızdaki... ...hayata kulaklarını tıkadıkça... ...fikirlerin seni bir yere götürmez. Lütfen dikkat. Cenevra'ya gidecek... ...PK 315 yolcularının... ...güvenlik kontrolü için... ...B kapısına gelmeleri rica olunur. Sana iyi yolculuklar ve başarılar diliyorum Ayşe. Teşekkür ederim. Hadi hoşça kal Mehmet. Güle güle Ayşe. Ama şunu söylemek <gülüyor> isterim. Nutuk e... atmadan, felsefe yapmadan ne söyleyeceksen söyleyebilirsin Mehmet. Vazgeçtim. Eğer anlamıyorsan zaten söylemeye de gerek yok. Annemle ilgilenmeye devam edersin değil mi? Bunu da senin söylemene gerek yoktu. Hadi güle güle Ayşe. <gülüyor> Kaptan pilotu da göremedik. Bu yolculukta tek yardımcım olacak. Kendisi biliyor nasılsa senin uçakta olacağını. Hoşça kal. Kemerlerinizi bağlayınız ve uçak tamamen duruncaya kadar yerlerinizden kalkmayınız. Türk Hava Yolları bu yolculuğu bizimle yaptığınız için teşekkür eder. Bir başka seyahate birlikte olmak umuduyla iyi günler dileriz. Evet, işte Cenevra Aşağım. <Gülüyor> şu güzelliğe bakın. Gölün üstündeki şu yelkenliler. Bu doyumsuz yaz gününde renk ya renk bir gök andırıyor anlatıyor. Bizim ülkemizde de böyle güzellikler var Ayşe Hanım. Doğrusu ülkemizi pek gezip tanıdığımı söyleyemem. Benim şimdi koltuğuma geçip oturmam gerekiyor galiba. Evet, evet. Ee, havaalanında sizi oğluma teslim edeceğim. Treninize o bindirir. Teşekkür ederim kaptan bey. Herhalde oğlunuz buraları iyi biliyordur. Cenevrede Türk Hava Yolları Bürosu'nda çalışıyor. Senelerdir buradadır o. Sizi Freiburg trenine bindirir. olmasanız ben bu şehirde kaybolurdum Erol Bey. Doktoranız ne konu olacaktı Ayşe Hanım? Yurt dışındaki Türk işçilerinin sosyal konumları. Ha, ilginç. Herhalde sizi hiç de memnun etmeyecek tablolarla karşılaşacaksınız. Niçin? Gözünüzle görün daha iyi. Ama siz de yurt dışında bir Türksünüz. Sanıyorum memnunsunuz hayatınızdan Erol Bey. Herkes Türk Hava Yollarında pilot bir babanın Cenevre bürosunda mühendis oğlu değil. Anlıyorum. Freiburg'a gideceksiniz değil mi? Evet. Trenin gelmesine yarım saat var. Bu arada bir kahve içeriz sonra sizi uğurlarım. Ha, telefon numaramı da vereyim. Ee, i̇şte buyurun kartın. <gülüyor> bir sorununuz olduğunda beni arayabilirsiniz. Freiburg'a bir bilet lütfen. Hangi ferondan kalkıyormuş? Ee, üçüncü feron, lütfen beni takip et. İşte treniniz geldi. Ee, ben biraz hızlı yürüyüp eşyalarınızı yerleştireyim aşağı ah, Erol Bey! Erol Bey! Allah şu kalabalığa bak! Kaybolacağım sanki! Telaşlanmayın Ayşe Hanım! Evet işte bavullarınızı trene yerleştirdim. Siz de buyurun. Ah, bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım Erol Bey. İyi yolculuklar Ayşe Hanım. Galiba sizi aramak zorunda kalacağım bu gidişle. Telaş etmeyin! Güle güle! Ben Türkiye'den geliyorum, adım Ayşe. İsviçre hükümetinden burusluyum. Yerimin bu yurtta ayrılmış olacağını söylediler bana. Evet yeriniz ayrıldı Matmazel. Bugün geleceğinizi biliyorduk. 10. katta Yuzornoğlu odada kalacaksınız. Yurdun kurallarını anlatan yazıyı iyice okuyun. Gelin şimdi size odanızı göstereyim. Odanız burası Matmazel. Şu duvarda yazılı kuralları önce iyice okuyun. Burada hata istemiyorum. Odayı temiz tutacaksınız. tuvaletlerde de öyle. Koridordaki tuvaletleri kiri görürsem bu katta kalanlardan bilirim. Odaya kimseyi kabul etmek yok. Burası kız yurdu. Erkek arkadaşlarınızı aşağıda salonda görebilirsiniz. Yemek saatleri kağıtta yazılı. Gecikirseniz yemek yiyemezsiniz. Anlayamadığınız bir şey varsa Jimmy'e sorun. O size anlatır. Jimmy de kim? Jimmy mutfakta çalışır. Bir Türk çocuğudur. Onunla daha iyi anlaşırsınız umarım. Doğar arasında ne yapacağım? İlk defa kendimi bu kadar yalnız hissediyorum Bu cadolos kadınla işimiz iş O yasak, bu yasak, bu ne biçim Avrupa? Affedersiniz, burada Jimmy diye birisi varmış Türk, görebilir miyim? Siz de Türksünüz galiba bayan Evet yoksa siz misiniz? Türkçe konuşuyorsunuz şey, Evet ama Cafer e, Kuzum bu Cimi de ne oluyor Allah aşkına? E, madam Karıbanan Cimi diyor işte İçeride bulaşıkları yıkıyorum. Şimdi de kahvaltı servisi yapıyorum böyle Sonra yurdun temizliği işte aklına ne gelirse E peki benim adım Cafer demiyor musun? E desem ne çıkar abla? Onlar yine bildiklerini okuyor Cimi öbür masalara da baksana e, Geliyorum adam. Bu madem karısı da bir şey kafasını taktı mı takar. Allah al, dur ben şimdi gelirim. Şu masayı bir sil bakayım. Hemen adam dur. Kahvaltıdan sonra ikinci kattaki tuvaleti temizleyeceksin Cemil. Olur adam. Ben odama çıkıyorum İşlerin bitince bana geleceksin. Geliyorum adam, tamam. Çay ister misiniz? İstemem konuşalım seninle birazca. E, konuşalım. Gitti adam karı cadalozu. Her zaman böyle midir? Yüzüne bakanın kırk yıl kısmeti kaçar. Aman et çare ki, ekmek kapısı işte. Ne kadar oldu buraya gelelim? Hmm. Türkiye'den geleli hmm, beş yıl oldu. İşte burada da bir yılım geçti. Hı, evet beş yıl, burada da bir yıl. Hı. Ne iş yapardın Türkiye'de? Hı, ortaokuldan belge alınca bir lokantada komilik yapmaya başlamıştım. Şefkar sonun patronun azarlamaları, küfürleri canıma tak dedirtmişti. Sonra İsviçre'de kalan amcama mektup yazdım. Yalvardım, hı. beni buraya aldırmasın istedim. Hı hı. İşte sonrası böyle gördüğün gibi. E, i̇yi para kazanabiliyor musun bari Cafer? E, mecburum bir şeyler kazanıp biriktirmeye. Bu madem karı gibilerinin aşağılayıp eşek gibi çalıştırmalarını... Dönmeyi istedim. düşünmüyor musun? E dönsem okla verdik okuyamadın. Lokantaya verdik dikiş tutturamadın. İsviçre'ye gittin bir halt edemedin derler bana. Mecburum ben bunların ağzını koksun çekmeye. E, ya ama ismini değiştirmelerine nasıl müsaade ediyorsun? Ona da mı mecbursun? E işte ne yapalım çaresizlikten sesimizi çıkaramıyoruz. Senin ismin senin kişiliğindir Caz. Ya adamlar kendi isimlerinden dillerinden başkalarına değer mi veriyorlar? Burası abla? İsviçre. Dünyanın en medeni ülkesi. Sen bundan sonra sana Jimmy dediklerinde... ...benim adım Cafer diye hatırlat. Tamam mı? Aa, umurlarındaydı sanki. Sen ısrar etmezsen... ...sen kendi ismini, kendi kimliğini korumak için çaba göstermezsen... ...umurlarında olmaz tabii ki. Anlaştık mı Cafer? E şimdi senin ismini de değiştirirler. Dilleri dönmediği için, kolaylarına geldiği için... ...ne bileyim, açsam açsam diye miyiz? Yok, yok, yok. Buna izin vermem. Peki, görüşelim bundan sonra Cafer. Evet. Ne kadar buradasınız? En az iki ay buradayım. Sorma kaybolmasın ama e, sen niçin geldin buraya abla? Fransızca öğrenmek için. Sonra da Nöşetele geçip doktora test çalışmalarına başlayacağım. Yani öğrencilik yapacağım. Ne güzel. Keşke ben de okuyabilseydim. ...Memleketten bir kız gelmiş... ...Adı Ayşe, bizim yurtta... ...Güzel mi güzel? Sen Cinan'ın sayesinde burada tutulduğunu unutma... ...Duyarsa halin yaman olur... Evet. ...Oturma izni alabilir mi sen ondan haber? Vallahi Erkancığım... ...yine bana tutkudu, çocuğumuz oldu ya... ...artık o işte halini. Peki ya memleketteki yenge çocuklar? Oturma izni aldıktan sonra onlara bol bol para göndermeyi ...başladım mı gönülleri olur. Bu Ayşe Dery'in kız ne zaman geldi yurda? Aa, bugün geldi abi. Bir görseniz burnu havalarda. <gülüyor> bana Josef diyenleri duyunca bir takım bukalalıklar bile etti. <gülüyor> Sen isminden Osman denmesinden... ...nasıl vazgeçersin falan falan Yok ismim benim kimliğiymiş, kültürmüş işte öyle şeyler. Ee, adı Ayşe mi dedim bu kızım? Aa, evet abi. ...tam bizim lokumlardan. Niçin gelmiş biliyor musun? Allah ben anlamam. Doktora noktora bir şeyler diyordu. Sen anlamazsın tabii. Adana'daki pamuk tüccarı babanı kandırıp... ...burada öğrenim gördüğüne inandırarak... ...günlü gün etmekten başka düşüncen yok ki. Bu <gülüyor> işlerden bizim Erkan anlar tabii. Yarından tez yok seni onunla tanıştıralım Erkancığım. Sen zahmet etme ben hallederim o işi. Bizim Muammer'den bir haber var mı? Ah vaziyeti çok kötü abi patlarda yatıp kalkıyorum. Bana Joseph dedikleri gibi ona da e, Mike mı ne öyle bir şey diyorlarmış. O çocuğun durumuna üzülüyorum. Onun için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kel derman bulsa başına sürer abi. Biz ne yapabiliriz ki? Senin gibi okumuş, yazmış, düşünmüş insanlardan değiliz ki biz. E, Osman yarın muameli bana getirebilir misin? Bakarım abi. Bakarım abi. Günaydın Ayşe hanım, günaydın. Afiyet olsun. Ah, günaydın. <gülüyor> Şaşırdınız galiba. Yok hayır, memleketimden bir insanla karşılaştığımı anlıyorum. Memnun oldum tabii. Fakat... Evet, isminizi bilerek yanınıza yaklaşmam şaşırttı belki sizi. Fakat dün akşam hep sizi konuştuk. Konuştuk dediniz. Evet, buradaki Türk arkadaşlarla yani bu yurtta kalan. Aa, burada birkaç Türk'ün olduğunu ben de duydum. İşte onlardan biri bendeniz, Hasan. Diğer bir arkadaşım Osman namı diğer Jose Evet tanıştık onunla Ha ha, ha evet zaten o söyledi sizin geldiğinizi Mutfa Caferci mi tuhaf. Cafer oluyor Osman Jose Yadırgadınız galiba Evet doğru söyle. Otursanız ayakta kaldınız ee, Teşekkür ederim Biz alıştık artık Buraların bize bu tür bakışına Daha doğrusu adamlar kolaylarına giden Şekilde her birimize bir türlü Hitap ediyorlar bir de Erkan vardır sizin gibi bu işleri kabul edemeyen. Onunla da tanıştınız mı? Hayır tanışmadım. Freyburg'dan yeni geldim. Orada da böyle bir yurtta kalıyorum. Aa bak bahsettiğim Erkan da geliyor. Erkan! Aa, Erkan! O da öğrencidir burada. Siz? Ee, görünürde ben de öğrenciyim ama aslında bir ilgim yok. Adanalı pamuk tüccarı babanın... ...oğlum okusun diye kesenin ağzını açmasından yararlanarak... ...şu çılgın dünyada ben de günümü gün ediyormuş. işte. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Ee, tanıştırayım Ayşe Hanım, Erkan. Memnun oldum. Ben de. Ne o dalgınsın Erkan, hayrola bir şey mi var? Yok yok, bir şey yok, sabah mahmurluğu işte. Biraz da akşamdan kalmayayım. Canım biz de her gün akşamdan kalmayız ama yani. Ee, nasıl, yurttan memnun musunuz Ayşe Hanım? Benim memnun olup olmamam önemli değil. Yurt dışında gurbetteki insanlarımızın dünyaları beni daha çok ilgilendiriyor. Zaten buraya da böyle bir tez için gelmiş bulunuyorum. Aa öyle mi? Bakın buna çok sevindim ah, Bakın e, beni burada problemleri olan insanlarımızla tanıştırırsanız Bana çok yardım etmiş olursunuz <gülüyor> Avrupa'ya geleli karşılaştığım en güzel istek bu oldu benim <gülüyor> Önce sizi buradaki bohem hayatın içine sokmak lazım Ayşe Hanım Bakın ben bugün bir çiftliğe gideceğim ya. O çiftlikte Muhammed diye bir bekçi vardır Hı -hı. kaçak çalışıyor Kendisine yatacak bir yer bile vermediler Hı -hı. Ahırda yatıyor bazen parklarda sabahlıyor onu da ne, ne diye çağırıyorlar Neydi Hasan? Ha, Bizim Mike Muammer Evet evet Mike diyorlar ona Ben de Mike Hammer diyorum Bakın, Buna üzüldüm Hasan bey Ben bugün muamere gidecektim İsterseniz beraber gidelim Ayşe hanım ah, Gelebilirim seve seve izninizle ben yukarı çıkıp hazırlanıp ineyim e, Tabi bekliyoruz ah. Yine cinsliğin tuttu Nereden çıktın be aslanım? Ben bu kızı bugün nerelere götürmeyi düşünüyorum. Bilmem mi? Bilmem mi seni? Ee, biraz hızlı geçmiyor musunuz? Ciplik <gülüyor> epey uzaktır. ...Muammerin mesaisi bitmeden oraya yetişmemiz gerekiyor! Hep böyle, motosikletli mi gidersiniz başka yerlere de? Evet, evet! Memleketten kalma bir alışkanlık! İlk altı ay harçlıklarımdan biriktirerek bunu aldım! Fakat şimdi rahatım! Dilediğim yere, dilediğim saatte gidebiliyorum! Belki fark etmişsinizdir, taksi ücretleri burada çok pahalıdır! Evet! Bizim ölçülerimizde her şey pahalı! ...Yalnız bizim insanlarımızın isimleri çok ucuz burada! Ee, biz kapılarını çalmışız bunların! Biz talip olmuşuz hizmetlerine! Ama... ...ben bunları yadırgamıyorum, kınamıyorum! Mesele... ...başkasına muhtaç olmamakta! Doğrusu biraz düş kırıklığına uğradım ben burada! Hayallerle gerçeklerin... ...her zaman çatışması vardır Ayşe Hanım! İşte böyle, Muammer bu çiftlikte çalışıyor Geceleri buranın ahrında kalıyor Görünen her şey güzel Ama içime bir hüzün çöktü Koca Karacaoğlan'ın asırlar önce söylediğiyle hmm. Şimdiki arasında ne fark var hmm. Ayırt hmm. edemiyorum Anlayamadım İndim seyran ettim Frenkistan'ı İlleri var bizim ile benzemez Güzelleri türkü söyler çağrışır Gülleri var bizim güle benzemez Meşesinde sığırları böğrüşür. Güzelleri türkü söyler çağrışır. Dilleri var bizim dile benzemez. Ne kadar güzel. Ah hiç duymamış mıydınız? Hayır. İşte insanımızın ülkemizin nice güzellikleri bunlar. Onları bilmeden duymadan gurbetlere düşüyoruz. İnsanın gurbetten de öğreneceği şeyler varmış demek ki. Şimdi benim sizden öğrendiklerim gibi. Yani bana bir gurbet gibi mi bakıyorsunuz Ayşe Hanım? Hayır özür dilerim Karacı olan o şiiri nasıl bitirdiğini de söyleyeyim mi? Lütfen ne olur Karaca olan söyler Dosta darılmaz Hasta düştüm hatırcığım sorulmaz Vatan tutup bu yerlerde durulmaz İlleri var Bizim ile benzemez er Erkan, abi! Erkan abi Hey Muhammed koçum gel gel Bak güzel bir konuğumuz da var Türkiye'den Görüyor musunuz ne kadar sevindi garibim onun bu iş yeri meselesini çözümlersem dünyalar onun olacak ha, Ben de size yardımcı olmak isterim bu konuda <gülüyor> Hoş gelmişsin abi Hoş bulduk Muammer <gülüyor> Bacı sen de hoş gelmişsin Teşekkür ederim Muammer bey nasılsınız Vallahi nasıl olsun bacım gördüğünüz gibi işte Ne kadar zamandan beri ha. burada çalışıyorsunuz Altı aydır Çalışma izniniz yokmuş galiba Demek Erkan abi anlattı durumumu ee, Bugün akşam seni şehre bekliyoruz Gölün kenarındaki parkta buluşalım tamam mı ...senin meseleni halledeceğiz artık. Şimdi çok daha inanmaya başladım. <gülüyor> Sağ ol abi. Seni mal diye çağırıyorlarmış öyle mi? Valla ne diyeyim bacım... ...elin ağzı torba değil ki büzesi. Akşam yemeğini de birlikte yiyeceğiz. Böylece domuz eti korkusundan bugün kurtulmuş olursun. <gülüyor> ha, bugün şehirde kalırsın. Nasıl olsa hafta sonu. Abi Hı? bana hafta sonu izin vermiyorlar ki. Aa, nasıl olur? Bir Avrupa ülkesi burası. Biz gider senin patronunla konuşuruz. Allah sizden razı olsun bayım. Anlaştık değil mi? Demek ki akşama seni parkta bekliyoruz Muammer. Tamam. Hadi bize eyvallah. Ha, patronundan izin alacağız sana merak etme. Güle güle abi. Güle güle bacım. Korkma. Ah, motosiklet kullanmanı beğenmedim. Hep birilerini geçmeye çalışıyorsun. Neredesin? Köşetele geldik. Hayır, Şunun yaptığına bak, deli birine. Dalkladın, nasıl önüme çıkıyorsun öyle? Yetişin, ambulans çağırın. Bir, şey, bir şeyin yok ya Erkan. Yok, yok, sen sen iyisin ya. Yok iyiyim ben. A ama dudağının kenarında kan var. Ağzından mı geldi yoksa? Hayır, Ayşe, Ayşe, Ayşe bayılıyorsun. Ayşe, kendine gel. Merak etmeyin, kanamayı durdurduk. Şimdi sizi röntgen alacağım. Ben yarım saat sonra size sonucu bildireceğim. Erkan nerede, onun nesi var? Onun başında çizikler olduğu için yerinden kaldıramıyoruz Biraz sonra sizi ona götürebiliriz Onu çok merak ettiğimi kendisine bildirir misiniz? Tabi, hemşire hanıma şimdi söylerim Erkan merhaba, nasılsın? Aa, kolum kırılmış Benim yüzümden senin ne günahın vardı sanki? Senin bir suçun yok. Kadın motoru görmemiş. Garajdan ona yola çıkıyormuş. Biliyorsun karşıdan da tır geliyordu. Polis kadının yüzde yüz kusurlu olduğunu söylüyor. İnan çok üzgünüm. <gülüyor> Bırak şimdi bunları. Ne zaman çıkacağız buradan? Yurda telefon ettirdim. Birazdan arkadaşlar gelecekler. Garibim Muhammed dün parkta bizi bekledi. Bulamayınca ne yaptı acaba? Üzülme. Gerekirse yine o çiftliğe gideriz beraber. Bağışla beni ama. içimde bir duygu sanki... Ne iyi oldu da bu kaza meydana geldi diyor. Neden? E, bizi birbirimize yaklaştırdığı için. Bakın size çiçek getirdim. Size bir şey olsaydı ben ne yapardım yaşamazdım artık. Böyle genç güzel birbirine yakışan insanlar. Size teşekkür ederim adam. Ah, benim de sizden bir ricam olacak madame. Mösyö Dubois'nın çiftliğinde bir Türk işçisi var. Adı Muammer. Onu bize bulur musunuz lütfen? Ha, tabii isterseniz onu alıp size getireyim. Mehmet'ten gelmiş Sevgili Ayşe Duygularımın ikliminde gezen birisi Olmakla beraber Gerçekleri de ihmal etmediğimi Bilirsin belki Sana bu mektubu yazmakta geciktiğimin Farkındayım Çünkü son mektubunda hep anneni soruyordum Sana annen hastanede diye yazmaya Bir türlü içime el vermedi Başka türlü her şeyi iyi gösterecek Bir mektup yazmayı da kendime yakıştıramazdım Onun için bekledim Şimdi ise gönül huzuru içinde rahatlıkla söyleyebilirim ki... ...annen iyileşti ve eve döndü. Daha önce bana yazdığın Jimmy Cafer'den... Joseph Osman'dan, Mike Muammer'den yeni haberlerini bekliyorum. Anladım ki artık sen buradan uğurladığım Ayşe değilsin. Buradayken arayıp da bulmak istediğim Ayşe'yi... ...Noşetel'den bana yazdığım mektuplarda bulmaya başladım. Bunun benim için nasıl bir mutluluk olduğunu... ...ne kadar söylesem anlayamazsın... Hazırlamakta olduğun tezin sayfalarını şimdiden okur gibi oluyorum. Mehmet. Mehmet. Kimsiniz? Benim Ayşe. Sana bir müjdem var. Aa, giyinik değilim bekle. Aa, ama müjden neyse ona hemen söyle. Bizim motorsiklet kazası bir güzel sonuç daha getirdi. O madam muammeri kaçak işçi statüsünden çıkarıp İsviçre kanunlarının tanıdığı bütün haklardan yararlanan statüye kavuşturdu. Sahi mi? Hah. <gülüyor> Bugün bütün güzel haberler kapımı çalmaya başladı. Ee, sen de öbür güzel haberleri söyle. Ben de sevineyim. Azıcık sabret. Kantine in, beni bekle. Geliyorum. Hasan'la Joseph Osman neredeyse beni bir kaşık suda boğacaklar Neden? Seni onlardan kaçırdığıma uzak tuttuma inanmışlar Ne çıkar bundan? Bizim insanımızı sen de bilirsin Hasan'ı az çok tanıdığımı sanıyorum. Onun çok farklı bir dünyası var Ha Adanalı bir Dilber Ha Cenevreli bir güzel Yeter ki günlü gün etsin Josef Osman ise O zaten bir kumarın içinde Memlekette karısı var ama Burada da bir kadınla yaşıyor. O kadını sevdiğinden değil bir gün burada sürekli kalma izni koparmak için. Nasıl olur? Bir insan karısını ve çocuklarını nasıl böyle harcayabilir? Ee, ona sorarsan onların iyiliği için yapıyor bunu. <gülüyor> Anlayamıyorum. Neyse onların baskılarından kurtulmak için seni bugün diskoteye davet edeceğimi söyledim. Eğer bana kızmazsan oraya gidelim onlarla konuşuruz. Ama ben onları iyi tanıyorum. Hasan sana kurlar yapacaktır. ...diskotekten sonra birlikte gitmeyi teklif ederse hiç şaşma. Benim hakkımda nasıl böyle bir şey düşünebilirler? Bak bunu tartışmanın bir yararı yok. Bildiğim bir şey varsa... ...o da seninle evlenmeye karar verdiğimizi açıklarsa... ...karşımızda suspus olurlar. En derin saygılarını sunmakla yarışırlar. Buna izin verir misin? <gülüyor> yani bana bir rol mü teklif ediyorsun? Hayır hayır. Sana gerçek niyetimi söylüyorum. Bak bugün bir mektup aldım. Eğer ondan önce böyle bir teklifle karşılaşsaydım... Ne derdim sana bilemiyorum. Anlıyorum galiba. Ee, gidelim mi? Nereye? Demin söyledim ya Hasan, Josef Osman'a. Gidelim tabii. Ancak Osman demen yetmez mi? Şu Josef iyi de niye sinirlerime dokunmaya başladı? Ne garip? Ne? Aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Aynı şeylere seviniyor ve Hı. üzülüyoruz. Buna rağmen aramızda gitgide bir mesafe beliriyor. Biliyor musun? Ben de aynı şeyleri düşünmeye başladım. Şu sözünü ettiğin mektubu biraz açıklar mısın? Yaramadın. Memleketten. Okul arkadaşım Mehmet'ten. Beni sevdiğini biliyorum. İyi çocuktur. Ama benim hayallerime yetişemiyordu. Fakat şimdi anlıyorum ki benim düşüncelerimin yolları beni ona doğru götürüyor. Hiçbir şey anlayamadım. Kafam allak bullak oldu. Neyse gidebiliriz. Osmanlı, yani sizin Josef'le aramızda tatsız konuşmalar olursa beni şimdiden bağışla. Sizin Josef dedin ya bu bana bayağı dokunmaya başladı. Bana inan. Onun serserice tavırlarına ilk karşı çıkan benim Tamam mı? Hadi gidelim Hadi Bunu senden beklemezdim be abla Adamlar seviyorlar beni ...için Joseph diyorlar, Seviyorum işte ne var bunda? Ama memleketteki karın ve çocukların için sen Osman'sın... ...onlar da seni sevdikleri için Osman diyorlar. Bırak şimdi abla ya, bozma keyfimizi... ...ben onlar için katlanıyorum her şeye, daha ne istiyorlar? Hele Cina'yla şu işi bir kotaralım, gel bak nasıl para kazanıyorum... ...nasıl paraya boğuyorum karımı, çocuklarımı... ...hele şu her gün sınırı dışı edilme korkusundan bir korkulayım. <gülüyor> Görsen kardeşini Bak o zaman Joseph Osman neymiş Acaba Cina mı seni çok sever Karınla çocukların mı Hiç düşündün mü bunu ee... Cina'nın mı sana ihtiyacı var yoksa onların mı Ben benimkilere bilmez miyim be abla Sen böyle olmazdın sanırım Yorma kafanı be Ayşe hanım Bırak da Neşe'mizi bulalım şurada İster misin çıkıp göl kıyısındaki parkta bir dolaşalım ha ne dersin? Ben burada oturup sohbet etmeyi her şeyi tercih ediyorum şu anda ya Ben de Ayşe Hanım'ın güzel fikirlerinden istifade etmek istiyorum Aaa! Aa, aa, aa. Gözlerime <gülüyor> inanamıyorum Cafer değil mi şu? Şu tipsiz herifi mi? Bize doğru gelen mi? Beni Hı. gördü bana doğru geliyor Freiburg'taki yurtta çalışıyordu Ona da Jimmy diyorlardı Vay be bizden desene <gülüyor> Hey! Hoşum gibi Cafer. Abla, ben de saatlerde sizi arıyordum. Hoş geldin Cafer. Hoş Sen gelmesen bile ben Freiburg'a dönüp seninle konuşacaktım. <gülüyor> Düşündüklerini, hayallerini, hayal kırıklıklarını yazıya dökecektim. <gülüyor> ben geldim işte abla. Hem de o adam karısına resmi mi çektim de geldim. Ya bana Cafer denilen bir yerde çalıştırım ya da dönerim memlekete. Aa. Dönüp de ne alt edeceksin be Cafer? He? Aç mideyle Cafer diyeceklerine tok mideyle Jimmy desinler daha iyi. Değil. Ha. Nasıl? Ha. Hem Cafer diye çağrılması hem de tok olması mümkün değil mi yani bu dünyada? Ama Yok. bu Ayşe ablam var ya. Bu Ayşe ablam bana böyle şeyler öyleyse. Otursana Cafer. Ne içersin? Misal abla. Hocam, ben fikirlerimle Freiburg'da çalışan bir türkü etkileyip işten çıkmasına sebep oldum. Bu yüzden vicdan azabı çekiyorum. Yaptığıma pişman değilim ama bu insan memlekete dönüp mahrumiyete düşerse diye üzülüyorum. Ama Cafer yerine Jimmy denmesine, ezilmesine tahammül edemedim. Haklısın Ayşe. Ama İsviçre medeni bir ülkedir. Sesini duyurmalısın. Mesela neden bu konuyu bir gazeteye yazmıyorsun? Diyelim ki Noşetel gazetesine. Aa, i̇yi ama hocam, benim Fransızcam buna yeterli olur mu? Canım Jean-Pierre'yi tanıyorsun. O sana yardımcı olur bu konuda. Aa, gerçekten, o çok iyi bir arkadaştır. Bana bugüne kadar yaptığı yardımları unutamam. sömürüyorsunuz. Onların emeklerinin karşılığını vermeden ya da çok az vererek kullanıyorsunuz. Üstelik onların kimliklerine saygı göstermiyorsunuz. Ben bu ülkeye gelirken insan her yerde insandır felsefesinin gerçekliğine inanmıştım. Ama siz diyorsunuz ki bunlar kaçak insanlardır. Buradaki caferlerin, osmanların, muammerlerin... ...bir de kendi dünyaları olabileceğini düşünme zahmetine katlanmadan... ...onlara Jimmy, Joseph, Mike diyebiliyorsunuz. Oysa ben kitaplardan Avrupa'yı böyle tanımamıştım. Bana lütfen kitaplarda tanıdığım Avrupa'yı geri verin. Allah Allah. Allah. Gözlerime inanamıyorum. Erkan şu gazeteye bak. Bakayım. Şuna bak şuna. Senin Ayşe Hanım'a bak hele. Neler yazmış. Üstelik bu adamlardan burs alıyor. Tamamını okudun mu yazının? Okudum okudum. Cafer'in durumunu anlatıyor. Onun problemine de çözüm istiyor. Ayşe ne yaparsa o güzeldir. <gülüyor> Sen bu kıza tutuldun be Erkan. Neye yarar? Ona Türkiye'den yazdığı mektuplarla onu büyüleyen birinin olduğunu sezdim. Kimmiş bu kendini bilmez. Kaç paralık adammış. Senden daha üstün olacağına inanamam. Ee. Eh. Hüsnü kuruntular işe yaramıyor be koçum El mi yamam be mi yamam bilinmiyor ki Seni böyle çaresiz görmek bana dokunuyor Berkan Söyle paraysa para Bilekse bilek hepsi bizde Ne yapalım Boşver helal olsun bu kıza Sanır mısın onun gönlü öyle değme dallara konar ...bugün hesaplar Turkish Turkish, hepsi benden tamam mı? Daha doğrusu aşağı ablamdan sayılır yani. Onun yazdığı o yazıdan sonra onun çabalarıyla adam gibi bir sahip oldum valla. Ama ben de Erkan abiyle Ayşe Hanım'ın sayesinde çoktandır rahat ettim Cafer. Bırak bari ortak olayım bugünkü hesaba. Adamlara bak ya! Kendi gazetelerinde, kendilerinin aleyhinde bir Türk'ün yazdığı yazı onları harekete geçiriyor. Sonra da işler düzeliyor. Bir yazı da benim için yaz bir Ayşe Hanım. Cinan'ın kaprislerindense böylesi daha iyi diyeyim. Avrupa'da böyle binlerce Cafer, Osman, Muammer var. Ayşe'nin yaptığı bir işaret vermekten ibaret. O bununla bize şunu öğretiyor. Oyunun kurallarını bilin ve kurallarına göre oynayın. <gülüyor> Teşekkür ederim. O kadar mutluyum ki... ...yazacağım tezin sayfalarına bu mutluluk yansırsa... ...acaba kabul edilir mi diye endişeye kapılıyorum. Haklısın, haklısın. Çünkü kanama durmuş değil, devam ediyor. Aslına bakarsan mesele tek yönlü değil. Bu insanlara önce biz sahip çıkmasını bilmeliyiz. Normal yollarla gelen işçilerimiz için... ...durum elbette çok daha olumlu. Evet, öyle sanıyorum ki... ...Cenevra'da kalacağım süre içinde... ...işin o yanına eğilme imkanımızı da bulacağım. Ee, buradan ayrılmanız yakın mı öyle? Hayır. Cenevra'ya bir ay sonra gideceğim. Hı hı. Bir gün belki doçentlik tezi içinde buraya geleceğini umut edebilir miyim Ayşe? Bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa tezimin sayfalarında senin gibi değerli bir arkadaşın izleri hep olacaktır. Ama şunu da söyleyeyim ki bu tezin yönlendiricisi benim Türkiye'deki cefakar okul arkadaşım Mehmet oldu hep. Sonuçta onun dediğine ve ona dönüyorum. Hoşçakal. Her şey için teşekkür ederim. Biliyorum Mehmet şimdi hastanemin ilaçlarıyla uğraşıyordur. <gülüyor> Allah'a aradık Erkan Seni hep hatırlayacağım Güle güle Ayşe Cenevreden yazar mısın? Yazarım tabi <gülüyor> Nasıl diyordu Karacaoğlan Vatan tutup bu yerlerde durulmaz İlleri var bizim ile benzemez Eşıl Özkan'ın yazdığı Gidiş ve Dönüş adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.